Abi Kardeşim. her seferinde diyorsun ki kahveler benden, <gülüyor> bu sefer de benden olsun dedim. Fatih şimdi İslamiyet'te bu miras bölümünde kadına erkeğin yarısı kadar bir miras düşüyor. Evet. E yani dolayısıyla işte insanlar şunu merak ediyor yani burada bir adaletsizlik yok mu? Sen bu konu hakkında Aynen. ne düşünüyorsun? Ya? abi aslında bir algı da yapılıyor. Son zamanlarda böyle sosyal medyayı falan böyle takip eden bir insansa, İslamiyet Hı. üzerinden abi kadını kullanarak acayip bir algı operasyonu yapıyorlar. Yani İslamiyet kadına değer vermiyor, İslamiyet kadına ikinci sınıf insan muamelesi yapıyor. Özgürlüğünü kısıtlıyor, esaret altına alıyor gibi gibi gibi söylenler oluyor sürekli. Şimdi bununla ilgili abi başta bir yönlendirme yapalım. Çünkü hani bizim kanalımızda bununla ilgili çok videolar var. Ee, bu tarzların aklından soru takılan kardeşlerim için mesela hani kadın Sosyal hayattaki konumu nedir? Kadın bir işte çalışabilir mi? Diyorsan bununla ilgili videomuz var. E, tesettür kadına esaret altında oluyor, özgürlüğünü kısıtlıyor diyorsan bununla ilgili videomuz var. Veya işte Kur'an'da ayet var hani eşlerinizi dövün diyor. Kadınlara işte şiddeti emrediyor diyorsan e bunu anlattığımız, bunu izah ettiğimiz videomuz var. Bir de miras meselesi dediğin gibi en fazlaın aklı karıştıran meselelerden bir tanesi. Böyle bu sorulardan çok algı yapmaya çalışıyorlar. Bu miras meselesini de izah edersek şimdi yani daha akıllarda inşallah soru kalmaz diye düşünüyorum. Abi ilk başta miras deyince benim aklıma gelen şey şu. Biraz daha böyle miras meselesine ben Allah, Allamül Güyük olduğunu çok net anlayabiliyorum. Nasıl? Yani Allah geçmişi, geleceği, zahiri, batını, gaybı, her şeyi bildiğinden dolayı. Mesela İmam Gazali ile Fahrettin Razi Hazretlerine göre Kur'an-ı Kerim'de 500 tane hukuk ayeti var. Bu 500 tane hukuk ayeti içerisinde Cenab-ı Hakk'ın en böyle tane tane izah ettiği, herkesin böyle hakkını böyle dile getirdiği, mesela ben ayrıntılı şekilde anlatılan mesela miras meselesi. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak biliyor ki aile içi anlaşmazlıklar, aile içi kavgalar, şiddetler falan hep bu cenahtan çıkacağından dolayı Cenab-ı Hak herkesin hakkını böyle izah ediyor. En ayrıntılı böyle açtığı mesele Kur'an-ı Kerim'de bu. Cenab-ı Hak'ın gaybı bildiğine de işaret oluyor binici. Neden? Çünkü abi ben her akşam haberlerde sosyal medyada orada burada sürekli görüyorsundur Mirastan dolayı abi cinayetler oluyor. işte miras kavgaları oluyor. Aileler bölüşüyor. Aileler işte birbirle konuşmuyor falan. Bunun önüne geçmek için Cenab-ı Hak böyle en ayrıntılı anlattığı izah ettiği mesele miras meselesi olmuş. Bir diğer mesele ne bu abi? Bu ayetin ...sade indiği zamanı o zamanı şartlarıyla bile değerlendirsek... gene İslamiyet'in kadına nasıl bir değer verdiği ortaya çıkar. Neden? Çünkü bu ayet geldiği zaman abi o zaman Çin'de, Roma'da, Japonya'da, Arabistan'da... ...kadınlar babalarının, annelerinin, büyüklerinin işte miraslarından tamamen mahrum bırakılıyorlardı. Yani onlara hiç pay verilmezken İslamiyet diyor ki hayır bu böyle olmaz. Kadına mirastan pay vereceksin diyor. Yani indiği dönemi şartlarıyla incelesen bile İslamiyet'in kadına verdiği değer ortaya çıkıyor. Veya abi şimdi miras taksimi yapılacağı zaman... Ailede, örnek biliyorum, baba öldü, miras kaldı. O ailenin o zamanki yapısı neyse ona göre bir miras taksimi gerçekleştiriyor. Yani işte ölenin anne babası sağ mı, eşi sağ mı, kaç tane çocukları var, çocukların işte kaçı erkek, kaçı kız, üvey var mı gibi. Hani böyle o şartlarla incelendiği için çok farklı farklı miras taksim tarzları var abi. Bunlardan bazısında kadın sülüs, yani üçte bir, nasıl işte babadan öneriyorum 90 milyar para kaldıysa 30'unu kadın alıyor, 60'ını erkek oluyor. Yani iki katı kadar almış oluyor kadının. Ama bu her zaman böyle değil. Yani kadının erkekle eşit aldığı veya kadının erkekten fazla aldığı miras taksim tarzları da var. Ama bunlar hiç konuşulmuyor. Hep sülüs, hep böyle kadının erkeklerin işte daha az aldığı mesele konuşuluyor. Hani ilk bakışta akla böyle mantazıt gibi hani öbür iki aldı, bu bir hisse aldı. Aklı hani böyle ilk başta adaletsizlik gibi gözüken bu meselede izah edersek inşallah aklımızda başka sorular kalmaz. Şimdi abi ilk önce şöyle bir yerde aslında bunu inceleyeceğimiz zaman TMK'ya bakmamız lazım. Yani Türk Medeni Kanunu'na göre mirasta kadın erkek eşit pay alır diyor. E bir yerde de hükmü Kur'ani var. Bu da Nisa suresi 176. ayette "Feliz zekeri mislu diyor. Yani erkeğe iki katı hissesi vardır diyor. E bir yerde Kur'an hükmü, bir yerde Türk Medeni Kanunları Şimdi hangisi daha doğru, hangisinin daha böyle e, akla mantığa yatkınlığı var? Bediüzzaman Hazretleri diyor ki abi Kur'an'ın bu hükmü diyor mahsa adalettir aynı merhamettir diyor. Yani adaletin ta kendisidir, merhametin aynısı ta kendisidir diyor Kur'an'ın bu hükmü. Şimdi o zaman nasıl oluyor adalet oluyor, nasıl oluyor merhamet oluyor bunları inceleyelim. Şimdi abi dininizce ilk önce erkek nafaka ile yükümlüdür. Eşinin karısının nafakasını sağlamakla yükümlüdür. Onun geçiminden sorumlu olan erkektir abi. Mesela Erkek iki pay aldı, kız bir pay aldı ya... ...bu erkek evlenince birini karısının ihtiyaçlarına harcayacağından dolayı erkekte bir kalmış oluyor. E kız kardeşte de zaten bir almıştı, birbirlerine müsavi geldiler. Asıl şimdi adaleti ortaya çıkıyor. Zaten adaletin oluşabilmesini adalet diyoruz yani kişiye hakkını vermektir. Eşitlik adalet değildir. Bunu önceki videolarımızda ayrıntılı şekilde inceledik. Yani eşitlikten zulüm doğar, adaletten hak ortaya çıkar. Neden? Kişiye hakkını vereceği için... Bu kişinin üzerinde sorumluluklar var mı? Bu kişinin evveli ahiri nedir, öncesi nedir, siyasi bak ki bu meseleler incelenerek ona bir hak vermesi lazım. Erkeğe bu yüzden iki veriliyor. Neden? Çünkü onun üzerindeki sorumluluklar biliniyor, bilinçli bir şekilde ona iki veriliyor ki adalet böyle sağlanıyor. E zaten dinde böyle olmalı değil mi yani? Din öyle bir şey olmalı ki yani sade benim bir hacetim, bir ihtiyacım olduğuna gidip ona danışacağım, sade günah girdimde günah çıkarma merkezi gibi bir yer değil. Din, benim hayatımın her karesinde, her alanında bana yol gösterici bir rehber olmalı. Yani o yüzden bana kainatın, evrenin genişlediğinden de haber vermesi lazım. Tuvalete nasıl girip çıkacağımdan, gece uyurken hangi pozisyonda yatacağımdan da haber veriyor olması lazım ki hayatımın her alanında bana rehber olabilirsin. Veya bir diğeri, ikinci olarak kadın nafaka ile hükümlü değildir. Kadının dinen çalışma mecburiyeti de yoktur ama kadın çalıştı diyelim, tamam mı? Kadının çalıştığından dolayı kazandı, yüzde yüz kadına aittir abi. Örnek veriyorum, evin ihtiyaçları oldu, işte çocukların giderleri oldu, kocasının ihtiyacı oldu, kadın 1 TL bile para vermek zorunda değildir. E buradan yine kadınasında rahat etmiş oluyor. Veya şöyle düşünün, hani erkek 2 almıştı, kadın 1 almıştı ya, bu erkek 2 aldı ama bu erkek evin giderleri, çocukların ihtiyaçları, hanımının giderleri, kendi giderleri sürekli harcanan bir iki haline gelirken, kadın 1 almıştı, Evlendi, eşi ona zaten bakmakla yükümlü. Kadındaki bir sürekli sabit kaldı. Yani bir yerde sürekli harcayan bir iki varken, bir yerde sabit kalan bir bir var. E sence yani pozitif ayrımcılık nerede burada? Bir nevi yani kadının fıtratına uygun daha fazla kadına karşı bir meyil var, bir rahatlık var yani burada. Hatta bak Avrupa medeniyetlerinde, Avrupa medeni kanunlarında bulamayacağım bir şey söyleyeyim ben sana. İslamiyet kadına öylesine özen gösteriyor, öylesine değer veriyor ki, abi. kadın babasıyla ailesiyle yaşıyorsa abi, o kadının geçim yükünü, nafakasını babasına yüklüyor. Babası yoksa vefat etmişse erkek kardeşlerini yüklüyor, evlenince kocasını yüklüyor, kocası ölmüşse oğullarını yüklüyor. Yani her açıdan kadın sosyal yaşamda geçim sıkıntısı çekmesin diye kadına İslamiyet garanti altına alıyor. Böyle bir özen gösteriyor kadına. Veya hükmü Kur'ani'ye göre yani İslam'a göre abi erkek sadece bir yerden Veya hükmü Kur'ani'ye göre yani 176'ya göre mirastan pay alırken kadın üç yerden pay alıyor. Hem Nisa 11'e göre mirastan pay alıyor, hem Nisa 4'e göre mehirden pay alıyor, hem de Ebu Dağıt'ta geçen 40-41 numaralı hadise göre kocasından pay alıyor. Yani erkek bir yerden pay alırken kadın üç tane yerden pay almış oluyor. Cenab-ı Hak o yüzden tamamen böyle bir adaleti sağlayarak, kadının fıtratına uygun tarzda, kadını rahat ettirecek tarzda e, adaleti sağlıyor yani. Şimdi bu şartlarla baktığın zaman tamamen adalet ortaya çıkıyor. İşte bu yüzden Nisa Hazretleri mahza adalettir diyor bir de aynı merhamettir dedi. Peki nasıl oluyor da hani kadın erkekten az pay alınca merhamet ortaya çıkmış oluyor? Bu da kadının fıtratıyla ilgili bir şey abi. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki abi kadın fıtrat itibariyle nazik, nazenindir. Hilkat itibariyle de zayıfe ve naifedir. Yani şimdi zayıf dedi, kadın zayıf değildir, hayır falan diye itiraz etmesinler. Bu yaratılış itibariyle olan bir şey. Yani hilkat itibariyle diyor bu biyolojik olarak da böyledir. Veya kas yapısı itibariyle de böyledir. Mesela erkek daha böyle kaba sabayken kadın böyle daha naziktir, narindir falan ya ha burada o kastediliyor. Yani yoksa ikinci insan muamelesi yapıyor gibi bir algı yapmasınlar gene. Şimdi kadın fıtrat ve hilkat itibariyle böyle olduğundan dolayı pederinden, şefkate, kardeşinden de diyor merhamete meyillidir diyor. İhtiyacı vardır diyor. E şimdi hani bunu e, duyan kişi de alta şimdi yoruma hemen videoda girer. Ya işte hayır ben babamdan, şefkate, kardeşinden merhamete ihtiyacım yok. Beni himaye etmesinler. Tamam da sen şu anda istisna almış olursun. Neden? Mesela ben böyle bir tanesi denk gelmiştim abi. Kart dağıtırken kent meydana denk geldik. Çocuk diyor ki benim annemin de böyle bir şey ihtiyacı yok diyor. Gene böyle bu meseleleri konuşuyoruz. Dedim senin annen nasıl bir seni Bana mesela biraz tarif etsene biraz anlatsan falan sonra böyle muhabbet muhabbet açtı. Dedi ki benim annem dedi boksör. Sonra kendisi itiraf etti. Benim evet dedi annemin de hareketleri biraz daha böyle erkeksiz böyle daha kaba saba dedi. E tamam da dedim senin annen şu anda istisna olmuş yani benim annem öyle değil çevremdeki kadınlar öyle değil. Senin annen istisna olmuş ama bir hüküm koyulacak. Ve bu hüküm bütün asırlara, bütün insanlara hitap edecek. O yüzden ekseriyetin ahvaline göre, yani umumun nazarında böyle bir hüküm koyulması lazım. Yani orada aslında onun annesi istisna almış oluyor. Ama bir hüküm koyulacak ve bu hüküm bütün asırlara, bütün asırlarda bütün insanlara birden hitap edecekse, umumun nazarında hangisi uygun olansa onun olması lazım. E senin annen burada istisna almış oluyor. İstisnalar kaydeyi bozmaz. Şimdi e, aynı bu tarzda eğer ki, eşit alırlarsa, birbiriyle müsavi alırlarsa o zaman ne oluyor biliyor musun abi? Hani babasından şefkat beklediği o nazar abi ister istemez benim kızım alacak, malımızın, hanedanımızın mühim bir kısmını ellere verecek yabanilere, yabancılara götürecek diye babasından gelecek o şefkate bir endişe ve hiddet karışabilir. E kardeşinden gelecek merhamete de kardeşimiz de bizim malımızın mühim bir kısmını alacak ellerin eline verecek yabanları, yabancıların eline verecek malımızın mühim bir kısmı zayi olacak diye abisinden gelecek o merhamete de bir kin ve ibrar karışabilir diyor. E bunların neticesinde ne olmuş oluyor? Hani kadın evet az bir mal kazanmış olabilir ama bunun karşılığında da mühim ve tükenmez bir serveti kaybetmiş olabilir. Neden tükenmez diyoruz? Çünkü mesela hayatın her hali var yani o evlenen kadın eşinden boşanabilir veya eşi ölebilir. Tekrardan baba evine, tekrardan abilerinin yanına döndüğü zaman Onlardan eski kaldıkları hiddet ve merhametlerine, şefkatlerine kardeşine karşı zarar gelmediği için kardeşlerin nafakalarını üstlenirler, onun işte geçiminde ona yardım ederler, destek sağlarlar. Ama bu olmazsa, yani hükmü Kur'an'ı göre hareket etmezsen, dört tane zarar içinde zarar görmüş olursun. Birincisi, hükmü Kur'an'ı yani Allah'ın koyduğu hükm'e karşı geldiğinden dolayı günahkar olursun. İkincisi, fıtratına ve hilkatine zıt hareket ettiğinden dolayı belki fıtratını bozabilirsin. Üçüncüsü tükenmez bir serveti kaybedersin, dördüncüsü de aile iç manevi bağlarını zedeleniş koparmış olursun. Yoksa abi rahmeti haktan ziyade ona merhamet edeceğiz diye hakkından fazla ona hak vermek ona merhamet değil şerit bir zulümdür diyor. Yani o yüzden bu tarz meselelerde ölçümüz ölçüyü ilahi olmalıdır.